Ezan okunurken bir Müslüman nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan hepimizin bildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın varlığı birliğini ifade eden ancak e, Müslümanları namaza davet eden bir çağrıdır. E, Allah'ın zikredildiği bir yerde yahut böyle bir ses işitildiği takdirde e, bu sese icabet edilmesi icap eder. Peygamber aleyhisselam ezan sesi duyulduğu takdirde yapılması gereken hususla ilgili şöyle buyuruyor. Yani siz ezanı dinleyin ve müezzinin söylediği sözleri tekrar edin buyurmuş. O halde bir işle meşgul olan kişinin en mümkünse o işini bırakması, okunan ezan kelimelerini yani Allahu Ekber, Eşhedü ella ilahe illallah gibi sözlerini aynen ifade etmesi, Hayal salah ve hayyele felah ifadeleri yani haydın namaza haydın felaha e, denilen o cümleler ifade edildiğinde la havle ve la kuvvete illa billah diyerek o ezana icabet etmek tabii e, mescide gitme imkanı olan bilhassa erkeklerin sahih olan yani hasta olmayan müsait olan kişilerin de ezanla birlikte elbette camiye yönelmeleri icap ediyor. Peki sabah namazında hocam bir eklenen farklı bir ibare daha var. Es salatu hayru minen Bu sırada ne denmeli? Yani es salatu hayru minen ifadesi e, namazdan, uyku, uyku namazdan nedir? Hayırlıdır. E, yani namaz uykudan hayırlıdır. Es salatu hayru minen ifadesi var. E, bu Hz. Bilal tarafından e, ilave edilmiş. Resulullah Aleyhisselam tarafından da onaylanmış bir cümledir. E, bu o insanlara bir mesaj vermeyi içeriyor. Burada bir davet var. Haydi namaza demektir aslında. Yani uyuyorsunuz ama namaz kılmanız sizin için e, daha uygundur. Buna ne dersiniz? Yani onaylıyorum, tasdik ediyorum, haklısın tarzında. E, Arapça ifadesini kullanabildiğimiz gibi saddakta. Hı. Yahut doğru söyledin, söylediğin söz gerçek diye de kalmen onu tasdik etme imkanımız da var. Evet.